en kötüsü, isteyse Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, Buhari'yi, Müslimi, Tirmizi'yi ezberleyen kişiler çıkıyor. Hiçce şey bilemeden Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor, sadece bir 15 çeşit bir tarih kitabı ezberleyen insanlar çıkıyor onlar arasında. Ama bizim asrımız çok kötü. Kur'an'dan maalesef maalesef anmcuzu bile insanların ezberinde yoktur. Mesela eski dönem alimlerimizi bir hayatını anlatıp ondan sonra konumuza geçeceğim.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 söyleyebiliyoruz. Mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sabah namazının ilk sünnetini örnek verebiliriz. Sabah namazının ilk sünneti Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi yolculuk esnasında da normal mukimken, hastalık esnasında olsun hiçbir zaman terk etmediği için. Şey. Sabah namazının sünnetini faz gibi talepidir Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Ne diyor hadis Şerif'te? Kim sabah namazının diyor ilk sünnetini kılarsa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 namaz bozulur. Vacipleri terk etsen, bir sehif secdesi yapsan, onun yerine gelir. Sünnetleri yapsan, çok acir alır. Edebi yapsan, edetleri yaptığın zaman, işte, namaza namaz diyebileceğimiz, namazın böyle tam bir enerji kaynağı olan, huşo demiş olduğumuz mesele devreye gidiyor. İnsan namazdayken, edeplere dikkat ettiği zaman, dışıyla, içiyle edebine dikkat ettiği zaman,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 Sonra ona diyorlar ki ya biz dünyadayken, bizim dünyadayken yani namaz kılarken dünyalık olarak aklımıza gelen şeyler sen buna gelmiyor mu? Anir Ibn Abdullah diyor ki öyle bir halle gelmekten sen bedenimi yere koysunlar da süngülesinler diyor yani böyle bir şey kaldıramam. İmam Malik ise buza takında diyor ki vallahi diyor yastığ namazından çıkardı, da elini kaldırırdı sokakta yürüyüş dua ederdi. Öyle ki nedir bazen kendinden geçer. Sabah namazının ezanları okururdu. O hara sokaklarda elini kaldırırken elini sindirmek için dua ederlerdi. Böyle bir zaman. Onların bakın namazları bu şekilde. E Müslüman ne yapacak? E Müslüman da garip edecek. Pasar baslığı olacaksınız. Sanki cehennemde çıkmış da gelmiş bir adam görüntüsü veriyor Hasan Bas. İbnü Cezzi diyor ki pazara girdiği anda diyor sanki herkes diyor ona bakıyor. İşi gücü bırakırsa Hasan-ı bakıyorlar. E terasını etkiliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece yürüyor. Onun diyor yürümesi, durması biredir insanlara vaaz gibi gelirdi oturup ağlarlardı diyor. E, böyle adamların düşün ki namazları nasıldır? Ben hiçbir şey istemiyorum diyor. Sadece bir tane secdemin kabul edildiğini diyor öğrensen bana yeterdir Hasan-ı Basri'ye. E Müslümanlar ne yapacağız? Namazın edeplerinden birincisi şu ya, vallahi Müslüman gayret edecek.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 Öndeki kucağına bakacak diyor. Önüne bakacak. Ha, bazı alimler mesela tesevhüd işaret ettiği vakit teşehhüd parmağına, bazı alimler tesevhüd işaret etme anında secde bakacak diye söylüyor. Ama tahiyyete okuyan veya ta tahiyyete oturan bir insanın bakması gereken yine de kucağıdır. Selam vereceği zaman da şöyle omuzuna bakar. Şöyle bir karşı taraflara korasana indirip göz gezdirmez. O taraflara doğru da bakmaz. Cemaate şöyle bakmaz. Kim var, kim yok, kim gelmiş, kim gelmiş, bakmaz.